Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Efendime bir soru da yönelteyim. Efendimiz, Ensar Muhacir kardeşliği projesindeki amacımız nedir? Evet. Ee, yeni bir e, proje başlattık. Ensar Muhacir kardeşliği. Bu sadece e, Muhacir kardeşlerimizle sınırlı değildir. E, önce tabi bu projeyi Diyarbakır'dan buradan başlattık bulunduğumuz yerden e, başlıyoruz işe Diyarbakır'da da ne kadar ihtiyaç sahibi varsa e, öncelikli acil ihtiyaç sahipleri yani e, çalışanı olmayan e, veya e, çalışanı e, genel olarak böyle de evinde bulunan e, veya yetim ailelerdir. Bir de dışarıdan gelen kardeşlerimiz vardır. Birçoğu zaten aile reisini kaybetmiş durumdadır. Bu ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi, özellikle muhacir kardeşlerimizi, diğer ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi verebilecek durumda olan kardeşlerimizle kardeş yapıyoruz. Aynı zamanda kardeşi yaparken e, takip e, ediyoruz. O e, kardeş yaptığımız ensar, yardımcı e, kardeşlerimizi ne kadar verebilecek durumdaysa, e, bunu onlar kendileri belirliyor. Ben aylık bu kadar e, yardım edebilirim e, dediklerinde hangi aileye kardeş olma e, daha doğrudur, e, daha uygunur diye bakıyoruz. Yani biri 10 kişiye bakıyorsa 10 kişilik bir aileye kardeş yapıyoruz. 2 kişiye bakabiliyorsa 2 kişilik bir aileye kardeş yapıyoruz. Her ay onlara bir ödemede bulunuyor. Buna beraber gıda yardımı yapıyoruz. Destek oluyoruz aynı zamanda takip ediyoruz. İnşallah bütün ihtiyaç sahiplerini, muhtaç olanları, özellikle bir de muhacir kardeşlerimizi böyle Ensar kardeşlerimizle, yardım eden kardeşlerimizle kardeş yapıp bu ihtiyacı da böyle gidereceğiz. Bunun sonucunda neler kazanacağız? Bir de oraya bakmamız gerekiyor. Hesabı mutlaka Allah'a göre yapmamız gerekir. Biri bir kardeşine yardım ettiğinde, bir aileye yardım ettiğinde yardım eden neyi kazanıyor? Bu sadece 3-5 kuruş parada değildir Bunun karşılığında kazanacağı öyle büyük nimetler vardır ki belki onları saatlerce anlatmak gerekiyor. Bir kardeşine yardım ettiğinde önce anlaması gereken şey nedir? Allah rahmetiyle o yardım edene tecelli ediyor. Rahmetiyle. Allah'ın Kerim ismi onların üzerinde tecelli ediyor, ikrami tecelli ediyor. Onlar kendi kardeşine yardım ettiği için Allah'ın sevgisine mazhar oluyor. Allah'ın Vedud ismi, ilah ismi tecelli ediyor. Yardım ettiği için Allah'ın Rezak ismi onun gönlüne tecelli ediyor. Yani Allah'ın isimleriyle isimlenmiş oluyor. Allah'ın her bir isminin tecellisi nurdur. O gönüle tecelli ediyor. Dolayısıyla o kul Allah'a ayna olmuş oluyor. Allah'a yakın olmuş oluyor. Allah'ın rızasını kazanmış oluyor. Sevgisini kazanmış oluyor. Neye karşılık? Kardeşine yardım ettiği için. Kardeşine ikram ettiği için. Bir de ona kardeş oluyor. Onu seviyor. Bu muhabbeti Allah yaratıyor. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Siz daha önce birbirinize düşmanken, ateş çukurunun tam kenarındayken Allah sizi kurtardı. Allah sizi birbirinize sevdirdi. Gönlünüze o ülfeti, o yakınlığı, o muhabbeti koydu. Eğer siz bütün dünyayı verseydiniz bunu yapamazdınız. Ama Allah bunu yaptı. Bunu Allah yapıyor. Aynı şekilde o muhacir kardeşlerimiz de bu nimeti kazanıyor. O da alırken kendisine vereni, ikram edeni seviyor. Allah için sevmiş oluyor çünkü karşıdaki bunu Allah için yapmış. O da Allah'ın ilahi isminin, vedud isminin tecellisini alıyor. Buna beraber zahiri olarak da istifade etmiş olur. Onlar birbirini bu şekilde Allah için sevince, kişi sevdiğiyle beraberdir, gönül beraberliği olmuş olur, ahirette de beraber olma imkanı olmuş oluyor. Bir kul Allah'ın kullarına yardım ederken Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Bir kul Allah'ın kulları için dua ederken, bu duasını gerçekleştirip icraata dökerken Allah buyurur ki sen kurum için bunu istiyorsun. Ben onun Rabbi olarak ona bunu ikram etmez miyim? Ona da ikram ediyorum, sana da ikram ediyorum. Yani eğer rızkımız daralmışsa yapmamız gereken şey ikram etmektir. Allah bize ikram etsin istiyorsak bizim ikram etmemiz lazım. Allah'ın rahmetinin içine girmek istiyorsak rahmet etmemiz, merhamet etmemiz gerekir. Allah bizi sevsin istiyorsak bizim sevmemiz gerekir. Allah için. Onun için. Bunun için de çabamızı, gayretimizi sarf ettiğimizde Allah bize ikram eder. Hem dünyada ikram eder hem ahirette. Elbette ki niyet Allah'ın rızası ebedi hayattır. Ama Allah dünyada da ikram eder. Onun için kardeşlerimize söyledik. Olur ki ben yardım edemem diye düşünebiliriz. Ama siz bir başlayın göreceğiz. Allah size de ikram eder o ikram etmeye çalıştığınızda da ikram eder. Sizin üzerinizden ikram edecek bunu. Kendimizi tek başımıza zannetmeyelim. Mesela bir e, aileyi kardeş edindik. Yapmamız gereken şey nedir? Sadece kendi gücümüzle ona yardım etmeye çalışmak değildir. Komşularımıza da, akrabalarımıza da, yakınlarımıza da, yakındaki tanıdığımız esnafa da benim böyle bir e, kardeş, ailem var. Bana biraz yardımcı olabilir misin? Ona yardım etmek için. Göreceğiz ki bir de hayra vesile olacağız. Bir de onlara vesile olacağız. Onlara kazandıracağız. Hem kendimiz kazanıyoruz hem bir de onlara kazandırıyoruz. Böyle olunca Allah bizi rahmetinin içine alır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Siz birbirinize merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Siz birbirinize merhamet edin ki Allah da size rahmet etsin. Hep beraber Allah'ın rahmetini kazanmış olur, Allah'ın rahmetinin içine girmiş oluyoruz. Ne yapıyoruz? Şikayet ediyoruz. Hayatımızdan şikayet ediyoruz, olaylardan, meselelerden birbirimizden şikayet ediyoruz. Birbirimizi sevmediğimizden şikayet ediyoruz. Birbirimize kardeş olamadığımızdan şikayet ediyoruz. İşte sana imkan. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe size birbirinizi seveceğiniz bir kelime üreteyim mi? Sahabe, evet Ya Rasulallah buyurunca Ne buyurdu? Tanıyıp tanımadığınıza selam verin. Selam. Selam vermek demek sadece selam aleyküm demek değildir. Selam Allah'ın ismidir karşımızdakine selam verdiğimizde senin için cenneti istiyorum. Allah cennete selam yurdu dedi. Şeytan sizi cehenneme davet eder, Allah da sizi selam yurduna davet eder. Cennete selam yurdu diyor. Birine selam verdiğinde senin için cenneti istiyorum diyorsun, demiş oluyorsun. Senin için Allah'tan selamet diliyorum. Hem dünya selametini hem ahiret selamını, selametini diliyorum demiş oluyorsun. Kalbinin bunu tasdik etmesi için samimiyetle, gönülden bunu söylemen gerekir. Bir de bunu fiilinle ortaya koyman gerekir. Eğer selamet istiyorsak ona yardım etmemiz gerekir. Onun nasıl bir sorunu, nasıl bir sıkıntısı, nasıl bir ihtiyacı, nasıl bir derdi varsa o sorunu halletmeye çalışmamız gerekir. ihtiyacını karşılamaya çalışmamız gerekir ki selam vermiş olalım. İşte selam böyle verilir, böyle verilmelidir. Böyle olunca ne olur? Kardeş oluyoruz birbirimizi sevmiş oluyoruz. Dolayısıyla iman etmiş oluyoruz. İmanımızı ispatlamış oluyoruz. Sadıklardan olmuş oluyoruz. Yoksa yoksa söylediklerimizi amelimiz tasdik etmiyor. Bunun için çabamız, gayretimiz yeterli olmamış oluyor. Sadıklardan değil yalancılardan olmuş oluyoruz. Eğer ee, sorun sıkıntı varsa onun giderilmesi için rahmetin inmesi gerekir. Allah rahmetini çektiği için rahmetiyle oraya tecelli etmediği için sorun sıkıntı var. İsterse bu bir aile olsun, isterse bir mahalle olsun, isterse bir şehir olsun, isterse bir ülke, bir memleket olsun. aynıdır. Birbirimize selam veremediğimiz için, selamın gereğini yapamadığımız için, birbirimize rahmet olamadığımız için, birbirimize muhabbet olamadığımız için, birbirimize ikram olamadığımız içindir. Dolayısıyla Allah rahmetini çekmiştir. Bütün kavgalar, gürültüler, sıkıntılar, savaşlar, isyanlar bundan dolayıdır. Eğer varsa bir sorun, sıkıntı Allah rahmetini çektiği içindir. Rahmetinin inmesi için ne yapmamız gerekir? Birbirimize rahmet etmemiz gerekir. Birbirimizi sevmemiz gerekir. Birbirimize ikram edip bu sevgimizi, bu rahmetimizi ispat etmemiz gerekir. Göreceğiz ki ne kavga kalır, ne gürültü kalır, ne savaş kalır, ne küfür, ne hakaret kalır. Dolayısıyla imanımızı da ispatlamış oluruz. Ee, ne diyoruz? Ee, barış süreci, işte barış. Allah o sevgiyi aramıza koymadıkça barış olmaz. Barış olur, nasıl bir barış olur? Sadece taraflar susmuş olur, kirini yutmuş olur. Barış bu değildir. Gerçek barış, Allah için sevdiğinde, Gönlün onunla barışık olduğunda, ona yardım etmeye çalıştığında, onun için hayrı dilediğinde barış olur önce barışın kendi gönlümüzde olması gerekir. İnşallah diğer televizyonuyla bu barış ortamını hep beraber bu şekilde sağlayacağız. Yoksa en sıkışın barışın tamam odur savaşmıyorsunuz barış oldu. Bu barışın sadece takvidi tarafıdır, görünen tarafıdır. İşte savaş devam ediyor. Kin, nefret, haset devam ediyor. Düşmanlık devam ediyorsa orada barış olmamış. Evet, barışın olabilmesi için insanın önce Allah ile barışması lazım, Rabbi ile barışması lazım, kendisiyle barışması lazım, Allah için diğer insanlarla barışık olup onlara selam verip onlara selam olması gerekir. Efsane edip ikram etmesi gerekir. Kime göre? Allah'a göre. İnsan kendini Allah'tan ayırıp, ben güzel yapıyorum, ben doğru yapıyorum, diyemez. İstediği kadar çaba gayret sarf etsin, doğruyu güzeli bulamaz. Sen doğruyu görmedin. Sen seni yaratan güzeli görmedin, onun güzelliğini görmedin. Senin yapacağın güzellikten ne çıkar? Senin merhametinden ne çıkacak? Sen kendine merhamet etmemişsin. Sen kendini Allah'ın rahmetinin içine çekememiş, koyamamışsın. Sen kendine selam olmamışsın. Sen başkasına nasıl selam olur? Nasıl barış olursun? Önce bir kendinle barış. Önce bir Rabbinle barış. Barış e, yaptığını zannetten bile ne yapmış olursun? Sadece dışarıda bir sükunet olmuş olur ama savaş içeride devam eder. Her an patlayacak gibi. Evet. Ne anlatıyorduk? Şey, neydi soru? İşi özden halletmek gerekir. Evet. Efendim, ya, e, soru e, siz Ensar muhacir kardeşlerini evet. anlatırken özellikle siz söylerken Samet, Sohbet, Samet ismini anlatırken ki sohbetiniz aklıma geldi. Evet. Bir orada demiştiniz. Samet ismi Allah'ın bütün isimlerini, bütün güzelliğini insana kazandıracak bir isimdir demiştiniz. Evet. Bunu hatırladım efendim. Evet. Allah'ın Samet ismi hiçbir şeye ihtiyacı olmayan hiçbir şeye muhtaç olmayan ama bütün varlığın kendisine muhtaç olduğu zat bununla beraber her şeyi ihata etmiş. Boşluk kabul etmeyen her zerreye tecelli eden. Her anda her şeye müdahil olan müdahale eden. Her anda her şeyi yaratan. Kulun böyle iman etmesi gerekir. Evet Allah'ın isimlerini iman ederken böyle iman etmesi gerekir. Eğer böyle iman ederse her anda Allah ile muhatap olduğunu anlar. Eğer biri Allah ile muhatap olduğunu anlamaz, birileriyle muhatap olursa Allah'ı yok saymıştır. Evet, yanlış yapanlar eğer yanlış yapıyorsa önce kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Nerede eksik yapıyoruz? Evet, yanlışımız, eksiğimiz, Zahirden önce manevidir. Kendi gönlümüzde yanlış yapıyoruz. Kardeş olamamışız demektir. Bir ve beraber olamamışız. Birbirimizi Allah için sevememişiz. Allah sevmediği bir şeyi yaratmamıştır. Gerekli olmayan bir şeyi yaratmamıştır. Allah batıl bir şeyi yaratmamıştır. Her neyi yaratmışsa hak ile yaratmış buyurdu. Yani her birinin bir vazifesi, bir işi vardır. Allah'ın muradının insan üzerinde gerçekleşebilmesi için mutlaka insanın her şeyi Allah ile bilmesi gerekir. Allah'a göre anlaması gerekir. Allah'a göre hayatı yaşaması gerekir ki o insan olsun. Allah'ın muradı onun üzerinde gerçekleşsin. Yoksa, yoksa insanlığını kaybeder insan olmaktan çıkar. Kendini ilah zanneden bir e, sahte ilah ilaha dönüşür. Allah da ona ilahlığını gösterir. Nasıl gösterir? Rezil, rusva ederek, onu süründürerek. Allah bunu dünyada yaparken kul Rabbine dönsün, kendine dönsün, iman etsin diyedir. Buna rağmen dönmezsen ne olur? Yeri ebedi cehennem olur, insanlığını kaybetmiş olarak gider. Bütün uyarılara, ikazlara rağmen eğer Rabbine dönüp sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum deyip boyun bükmezse sen ne dedinse o, o haktır, o güzeldir, o doğrudur demediyse gideceği yer ebedi cehennemdir. Çünkü Allah'ın güzel dediğine güzel dememiş, doğru dediğine doğru dememiş, hak dediğine hak dememiş, batıl dediğine batıl dememiş. Ben ondan daha iyi biliyorum demiş. O cehenneme gitmesin kim gelsin? O nasıl rahmeti hak eder? Kendisini yaratan Rabbini beğenmiyor. Evet. Onun için insanlığını kaybeder. Hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıdır buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler için. Evet. Hayvandan daha aşağı varlık olur. Evet. Devam edin. Tamam. Dilerseniz mesajlarla devam edeyim. Buyurun. Hızır Aka'ya göndermiş. Allah sizden ve emeği geçenlerden razı olsun. Severek, muhabbetle izliyoruz demişler efendim. Ersin kararslan diğer TV açmak için çabası, gayreti olan herkesten Allah razı olsun. Sizi tanımadan, sizin hakkınızda bilgi sahibi olmadan, sizi izleyenlerin sizi dinlediği gibi sanki yıllardır tanıyormuş gibi bir muhabbetimiz. Vesle karşı bir sevgi oluyor. Bunun hikmetini öğrenebilir miyiz? Siz evet. çok seviyoruz demiş efendim. olsun. Her ne olursa olsun, hangi soru olursa olsun, kardeşlerimiz soruyu sorarken de bunu inşallah böyle bulacaklardır. O konuda Allah ne söylemiş, Resulü ne söylemiş ona bakacağız. Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam sahabeyi buyuruyor. Dünyaya gelmeden önce tanışanlar o eles meclisinde tanışanlar birbirini sevenler sevişenler buyurdu. Kelimeyi böyle kullandı. Dünyaya geldikten sonra da birbirlerini gördüklerinde, bulduklarında aynı şekilde birbirleriyle anlaşırlar ve sevişirler. Birbirlerini severler. Orada eğer böyle bir yakınlık olmamışsa, dünyaya geldiklerinde de tanışsalar bile, hatta öyle ki aynı evin içinde olsalar bile bir türlü birbirlerini sevemezler, anlaşamazlar. Önce o muhabbet oradan başlıyor. Dünyaya gelmeden önce bir hayat yaşamıştık Allah'ın huzurunda. Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına قَالُوا bela شَيْهِدْنَا demiştik. Allah ile evet, beraber olmuştuk. O'nu sevmiştik. O aşk ile sema etmiştik. İnsan dünyaya geldikten sonra da aslında O'nu unutmuyor. Hep O'nu arıyor. O aşkı, o muhabbeti, o güzelliği, o huzuri arıyor. Aryan mutlaka bulur. Yeter ki doğru yolda arasın, Rabbini bulur. O aşkı, muhabbeti, o yakınlığı gene tadar ve Rabbini bulur. Ama bunun için emek sarf etmek lazım, çaba, gayret sarf etmek lazım, samimi olmak lazım ki e, yolda yürüyebilsin, böyle boş ve vesveseye kapılmadan Rabbini bilsin ve bulsun. İnşallah hep beraber bulacağız. İnşallah efendim. Efendim bir sorulara devam edeyim isterseniz. Allah'ın rızasını kazanmak için ne yapmamız lazım? Evet. Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın rızasını kazanmak için almak değil, vermek lazım. Veren kazanıyor. Onun için söylüyoruz, dünyaya almaya değil, vermeye gelmişiz. Allah ile alışveriş yapmaya gelmişiz. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Ey iman edenler, Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Evet. Allah ile nasıl alışveriş yapıyorsun? Vermeden alamıyorsun. Allah peşinden sana vermiş. Peşinden sana ikramda bulunmuş, sana o sermayeyi vermiş. Onunla o alışverişi yapasın diye. Allah'ın sana verdiklerini Allah yolunda verip ne yapıyorsun? Bu sefer onu ebedileştiriyorsun. Ebedi olanı alıyorsun. Rabbinin rızasını alıyorsun. Rabbinin güzelliğini, el-esmaul hüsnasını alıyorsun. Yaratılışın gayesini Allah beyan ederken evet öyle buyuruyordu. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Hanginiz güzel yaparsınız diye. Mesele güzel yapmaktır. Güzel yapan Allah'ın rızasını kazanıyor. Allah'ın sevgisini kazanıyor. Doğru yapan kazanıyor. Veren kazanıyor. Neyi verecek? Neyi varsa. Neyi varsa Allah Bakara suresinin baş tarafında ne buyuruyordu? Kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. Rızık olarak verdiklerimizden. Her şey Allah neyi vermişse o bir rızıktır. Her neden istifade ediyorsan o bir rızıktır. Rızık olarak her neyi vermişse infak edip kazanman gerekiyor. Bilgi vermiş o bir rızık. imam vermiş, muhabbet vermiş. Onu kullanıp, ikram edip kazanman gerekiyor. Infak etmen gerekiyor. Her neyi infak ederseniz karşılığında Allah'ın rızasını, Allah'ın yakınlığını, dostluğunu, sevgisini, ebedi hayatını kazanıyorsun çünkü. Onun için Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak vermemiz gerekir. Her neyi vermişse, ikram etmişse onu infak etmemiz gerekir. Allah eğer ver dediyse, infak et dediyse haşa Allah'ın buna ihtiyacı mı var? Ya da senin o infak ettiklerini Allah Allah dilerse onları ikram etmez mi? Niye ee, malca, mevkice bir kısmınızı bir kısmınızdan üstün kıldık buyuruyor? Kazanasınız diye. Birbirinize ikram edip kazanasınız diye. Yani veren de kazanıyor, verilen de kazanıyor. Neyi kazanıyor? Allah'ın rızasını. Kazanmak istiyorsak vermemiz gerekir. Kazanmak istiyorsak fedakarlık yapmamız gerekir. Hatayı, kusuru, yanlışı, günahı görmezden gelmemiz gerekir. Affetmemiz gerekir. Allah için, Allah neyi seviyorsa, Allah neyi yapıyorsa onu sever. Allah neyi yapıyor? İsimleri tecelli edince ne yapıyorsa isimlerde isimleri de bizde tecelli edince biz de Allah'ın sevdiğini seveceğiz. Sevip onun gereğini yerine getirdiğimizde Allah'ın rızasını kazanmakla beraber Allah'ın sevgisini kazanıyoruz. Allah'ın el esmaül hüsnasını, güzelliğini kazanıyoruz. Allah ile güzel oluyoruz. Allah güzel olanları sever. Allah mühsinleri sever dedi. Allah mühsinlerin velisidir. Güzel olanların, kendisiyle güzel olanların velisidir. Peygamberlerini anlatırken onlar mühsinlerdendi buyurdu. Onlara selam olsun buyurdu. Allah'ın selamını kazanmak için mühsinlerden olmak gerekir. Güzel yapanlardan olmak gerekir. Verenlerden olmak gerekir. Evet. Allah bizi inşallah Kendisinin isimleriyle, esmasıyla güzel olduğu, güzel yaptığı kullanılan eder inşallah. Aa. Esma hakkında efendim, evet. yani işin hikmeti gereği Allah'ın size rızık verdiklerinden Allah infak, etmemiz, infak etmemizi evet. istiyor Allah bizden. Bütün esma rızıktır. Önce böyle anlamak gerekir. Bu e, gerçek rızıktır, manevi rızıktır, hakiki rızıktır. Diğerleri dünya hayatını temin etmek için, bu rızkı kazanmak içindir. Evet. İnşallah efendim. Efendim birçok seyircimiz e, mesajlar yollamışlar. Evet. İnşallah hatırlarında olsun Vuslat Yolculuğu programımız da her Perşembe 21'de canlı yayın olacaktır inşallah. Bütün sorularınızı genel olarak toparlamaya çalışacağız inşallah. Öyle soracağız inşallah. Özellikle Söz Hakkı programımızda öncelikli olarak sorularınızı toparlayıp Efendimiz'e sormak olacaktır inşallah. Buna beraber seyircilerimizden soranlar olmuş iman, İman nedir? İmanı evet. nasıl kazanabiliriz? Nasıl evet. imanla dolu olabiliriz? Evet. gibi sorular var efendim. Buyurun efendim. İman e, inanmak değildir. Önce bunu böyle anlamak gerekiyor. Eee Allah'a, resullerine, kitaplarına, eee ahirete, melekleri İnadır bir iman etmişsin diye e, anlaşılmış. İnanmak iman değildir. Çünkü iman e, kalbin fiilidir. Kalbin, aklın fiili değil. Aklınla bir şeyi e, anlayıp ona inanabilirsin. Aklında, aklında anladığında iman etmiş oluyor musun? Olmuyorsun. Aynı zamanda dil ile ikrar kalb ile tasdik dediler. Kalbinin tasdik etmesi gerekir. Kalbin bir tek fiili vardır. Sevmek veya sevmemek. Bir tek fiili var. Sevmek veya sevmemek. Onun işi imandır. Zaten o gönül, o ruh, zaten Rabbine aşıktır. Biz onu perdelemişiz. Mesela o perdeyi, o örtüyü üzerinden kaldırıp o Allah'a olan aşkını, muhabbetini her, her zerremize tecelli edip her zerremizde o imani tadıp aynı zamanda hayatı yaşarken de imanımızın gereğini ortaya koymaktır. İman. İman, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. İman, Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmektir. Bu konudaki zaten ayetleri, hadisleri tekrar tekrar söyledik. Siz de biri Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmedikçe imanı etmiş olmazsınız dedi. Resul Efendimiz imanı sevmek olarak her şeyden çok canından çok sevmek olarak beyan ediyor. Her şeyden çok sevmek ya da ait kelime de buyurduğu gibi müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Çok şiddetli muhabbet aşk demektir. O zaman iman inanmak değil aşktır. Allah'a aşık olmaktır. Allah'ı her şeyden çok canından çok sevmek dolayısıyla canını ve her şeyini Allah yolunda feda edebilecek, kurban edebilecek durumda olmaktır. İman. i̇man bir kul için her şeydir. Ebedi hayatı demektir. Hem ebedi hayatının saadeti hem dünya hayatının saadeti demektir. Allah'ı sevmeyenler, aşık olmayanlar, iman etmeyenler bu dünya hayatında sadece azap görürler, azap içindedirler. İstediği kadar nefsini sevindirmeye, nefsine haz tattırmaya çalışsın zevkler tattırmaya çalışsın. O Allah'ın kendisine nefretti ki ruhu, hakikati hiçbir zaman sevindiremez, hiçbir zaman onu mutmain edemez. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah, e, kalpler ancak Allah'ın zikriyle, ancak Allah ile mutmain olur. Allah'ı sevmekle mutmain olur. Rabbini dinlemekle, Allah'ın vahyini dinlemekle, onunla olmakla mutmain olur. Eğer imanımız bizi mutmain etmiyorsa, Allah ile beraber etmiyorsa, Allah ile e, üzülüp sevindirmiyorsa bu iman değildir. Eğer iman e, inanmak olmuş olsa o zaman iblisin de imanlı olması gerekirdi. İblis Allah ile konuştu. Biliyor muydu Allah'ı? Biliyordu. Allah onunla konuşuyor. Neden secde etmedin diyor. O da ne diyor? Adem'i çamurdan beni ateşten yarattın. Ben ondan daha hayırlıyım diyor. Bak Allah ile konuşuyor. Ama ne dedi? Allah'ına kafir dedi. Neden? Eğer Allah'ı sevseydi, canından çok, kendinden çok sevseydi... Allah bir köpeğe secde etseydi hemen secdeye kapanması gerekirdi. Sana ne? Sen mi biliyorsun, o mi biliyor? O senin Rabbin değil mi? Seni yaratan değil mi? Niye ona itiraz ediyorsun? Nasıl itiraz etme gücünü kendinde bulabiliyorsun? bunu söylerken Allah bunu bizim için örnek olsun diye bize anlatıyor. Yani Allah bir konuda hüküm verdiğinde sakın itiraz etmesin iblisin durumuna düşersin. Sakın ben şundan bundan hayırlıyım demeyesin. Bu hükmü Allah verir. Sen kulluğuna bak. Hiç farkında olmadan birileri için ben bundan hayırlıyım dediğimizde bir de bakarız ki iblisin forumuna düşmüş, haberi bile yok. Biraz önce başlatken söylediniz. Evet Alimler birbirlerini böyle dışlar, tekfir eder, o şekilde konuşur. Bu büyük bir hata. Bu alimliğe yakışan bir şey değildir Alim, Allah'tan haşyet duyandır. Rabbinin huzurunda titreyendir. Onun rızasını kaybetmekten korkup, endişe edip titreyendir. Konuşurken kılı kırk yarandır. Allah'ın vahyine teş düşecek, herhangi bir kelimeyi kullanmayandır. İnsanlar hakkında hüküm vermeyendir. Hakikati ortaya koymak başka bir şey, birilerini küfürle itham etmek, onun hakkında hüküm vermek başka bir şeydir. Alim edepli olandır. O ilminin edebini taşıyandır. Allah'tan kâşet duyup, Allah'ın söylemediği bir şeyi, takdir etmediği bir şeyi, Söylemeyendir. Her anda Allah'ın rızasının, ebedi hayatının hesabını yapıp, kendi küçüklüğünü bilip, Rabbinin azametini bilendir. Evet. Devam. Efendim, bir izleyicimiz sormuş efendim. Namazdan sonra, zikir yaptıktan sonra üzerimizdeki hal nasıl olmalıdır? Orta namazı, orta namazını biraz anlatır mısınız demiş efendim. Evet. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Namazı kırıp bitirdikten sonra Allah'ı tesbih edin. Ayet diyor bu. O zaman e, namazdan sonra tesbih etmemiz gerekir. Hamd etmemiz gerekir. Zikretmemiz gerekir. En azından 3-5 defa olsa bile bunu yapmamız gerekir ki Allah'ın emri yerine gelmiş olsun. Allah deyince bizim için her şey bitmelidir. Dünyadan çıkmamız gerekir. Dünyaya ait ne varsa gönlümüzden çıkması gerekir. Rabbimizin huzurunda olmamız gerekir. Rabbimizle baş başa o kendi kulluğumuzu arz ederken Rabbimizin o azameti karşısında, o güzelliği karşısında, bize olan o sevgisi karşısında erimemiz gerekir. Böyle olunca namazdan sonra insan kendine biraz zor gelir. Zor gelmelidir namazdan zikirden sonra yani kendine biraz zor gelmelidir. Ee, Hazreti Ayşe annemiz anlatıyordu. Resulullah Efendimiz ne zaman e, evden çıkmayı istese e, ya Ayşe benimle konuş derdi. Sahabe anlatıyor bunu. Ben de böyle konuşup. Ee, onun kendine gelmesini sağlardım. Eğer e, benimle konuşmadan dışarı çıkarsa o üzerindeki o manevi hal e, öyle bir e, e, haldi ki sahabe onunla konuşmaya cesaret edemiyordu. Manevi hal üzerinde e, dünyaya gelmesi gerekir tabiri caizse. böyle biraz kendine gelmesi gerekir. Onun için öyle söyledim. E, mümin de kendi peygamberinin halinden bu hali biraz taşımalıydır. Biraz manevi o sarhoşluk halinin olması gerekir. yoksa bakıyoruz eğiliyor kalkıyor namazı kılarken bile ticaretle, işiyle birileriyle meşguldür. Sonra ben namaz kıldım diyor. Huzura çıktım diyor. Allah ile baş başa oldum diyor. Miraca çıktım diyor. Demelidir. Diyor diyorum ama aslında diyemiyor. Ee, orta namazı nedir? Orta namazı e, bunun için alimlerimiz birçok şey söylemiştir. Kardeşlerimiz bizi dinlerken e, bizim buna bağlı kalmadığımızı e, öğrenecekler. Her birine söylemişse e, güzel söylemiş diyoruz. İçtihadını yapmış diyoruz. Bunun için orta namazı öğle namazı diyenler vardır, ikindi namazı diyenler vardır, yatsı namazı diyenler vardır, sabah namazı diyenler vardır. Yani her biri kendine göre iştihad ederken o namazı hangisini ortada görüyorsa öyle söylenmiştir. Orta namazı Allah'ın namazınıza dikkat edin. Özellikle orta namazı buyurdu. Bütün namazlarda Allah'ın huzuruna çıkıyorsun ki o zaman e, namaz olarak Aralarında fark gözetilemez. Yani birine özel olarak bir vurgu değildir bu. Olmamalıdır, başka şey olmalıdır. Ne diyoruz? Elbette ki en doğrusunu Allah biliyor. Bize göre nasıldır? Orta namazı iki namazın arasındaki vakit demektir. Ortası demektir. Bütün namazlar yani beş vakit namazın dışında Allah'ın huzurunda durduğunuzu, olduğunuzu unutmayın. Ona dikkat edin diyor. Hayatı yaşarken her ne yaparsanız yapın Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Hangi ayete göre? Nerede olursanız olun. ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Ayetinin başka bir eşidir. O ayet ayetle anlamak gerekiyor. Ayetler birbirini tefsir ediyor çünkü. Orta namazı namazın dışındaki diğer vakitlerin hepsinin ortası demek, hepsini kapsıyor demektir. Hayatı Allah'ın huzurunda yaşamamız gerekir demektir. Evet, daimi bir huzurda duruş. Evet. Efendim Ahmet Göçer sormuş. Dinimizi öğrenmek için Kur'an dışında başka kitaplara ihtiyaç var mıdır diye sormuş. Evet. Kesinlikle vardır. Önce Allah'ın kelamını, Kur'an'ı öğreneceğiz. Anlamaya çalışacağız anlayabildiğimiz kadarıyla, bununla beraber tek başımıza onu anlamaya çalışmıyoruz. Birkaç tefsirle biraz daha anlamaya çalışacağız. Sonra Resulullah Efendimiz'in hayatını bilmemiz gerekir. Bu dinin bir peygamberi vardır. Peygambersiz din anlaşılmaz. Bu vazifeyi Allah ona vermiştir. Onun bütün hayatı bizim için örnektir. Onun için bütün hayatını anlamamız gerekir. Bütün sözlerini dinleyip anlamaya çalışmamız gerekir. Onun için sohbetin başında televizyonu anlatırken e, hadisleri vermeye başladık. İnşallah bütün hadislerini vereceğiz dedim. Hepsini anlayalım diye yetmez. Başka çalışmalarımız da var. Peygamberlerin hayatlarından örnekler de vereceğiz inşallah. Allah'ın bize e, vahyettiği örnekleri. Hayatı onlarla beraber anlamak gerekiyor ki, dilimizi anlamış olalım. Kur'an'ı anlamış olalım ki o canlı Kur'an'dır. yoksa böyle kendi kendimize ayete bakıp hüküm vermiş oluyoruz. Ayetleri anlarken Resulullah Efendimizle beraber anlayacağız ki o o ayeti nasıl anlamış, nasıl uygulamış? O konuda ne söylemiş? Ancak o zaman Resulüne tabi olmuş oluruz. Ne ayet kelimede? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Onun Resulüne tabi olmadan iman olmaz. İmanı ispat olmaz. İmanın ispatı Resulüne tabi olmaktır. Evet. Kısaca söyledim. Evet. Mehmet Ayşin sormuş. Bir hadiste Resulullah Efendimiz şöyle buyurduğunu duydum. Ya Rabbi ben seni layıkıyla tanıyamadım. Hal böyleyken sanki yaratılışın gayesi gerçekleşmiyor. Bu hadisin hikmeti nedir diye soracağım. Evet. Hiç kimse hiçbir zaman ben Allah'ı tanıdım diyemez. Bu e, peygamberler için de geçerlidir. Allah kendini kuruna ne kadar tanıtırsa ancak o kadar tanır. Burada Allah 99 esmasıyla tecelli edip kendini bize tanıttı değil mi böyle? en fazla tanıyabilecekimiz 99 esmasıyla tanıyabiliyoruz. Kendi üzerimizde. Ama onun isimleri sonsuzdur. Kim bilir ahirette daha hangi isimleriyle tecelli edip kendini bize tanıtacak. Elbette ki öyle söyleyecek. Ahirette bu tamamlanır mı? Haşa. İnsan bir gönüle sahiptir. Gönül bir kalp e, misal olarak bir kap gibi anlayalım. Sonsuz bir deryadan ne kadar alabilir? Kabi kadar. Allah'ın marifeti de o gönülle o onun genişliğine göre tecelli eder. Ne kadar tecelli ettiyse kabı dolunca dolmuştur. Yani bir kap bir deryayı içine alır mı almaz sonsuz bir deryayı. Onun için kurun Allah'ın tanıması bu kadardır. Bundan fazla olmaz. Mesele senin Allah'ın o güzelliğiyle dolu olmandır. Dok dolu olmandır. Yoksa mesele senin onu tanıman değildir. Senin onu tanıyabilmen için haşa senin ondan büyük olman gerekir. Senin gözünün onu ihata etmesi gerekir. Gözler onu ihata edemez. O gözleri O gözleri ihata eder. Kur'un haddini bilmesi gerekir. Mesela senin Allah'ın güzelliğiyle, nuruyla dot dolu olmandır, kabını doldurmandır. Yoksa onu tanımak değil. İnsan kim? Onu tanımak kim? Evet. Efendim teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Güzel olan sürenin sonuna geldik. Evet. İnşallah tekrar sizi ağırlarız. İnşallah. Ee, bizi izleyen bütün kardeşlerimize bütün gönlümüzle o muhabbetimizi e, ikram ediyoruz inşallah. Onları gerçekten çok seviyoruz. Allah için seviyoruz. Allah'ı seveni sevmek rahmettir. Allah diyeni sevmek Allah'ın sevgisini kazandırır. Bir kul ki, ben Allah'ı seviyorum, ben Rabbimi istiyorum. Diyorsa o sevilmeye layıktır. Onun için kardeşlerimizi seviyoruz. Onları Allah'a Allah'ın rahmetini, muhabbetini emanet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz inşallah bir sonraki programımıza buluşacağız inşallah. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hoşçakalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun Ezefendi.